O günler ne günlerdi? Sen bizim için hem geçmiş, hem gelecek, hem de haldin. Zaman üstü ve büyüleyen öyle bir duruşun vardı ki, nurunla her vakit içimizde gibiydin. Yıllar geçiyor ki ya Muhammed, aylar bize hep muharrem oldu. Akşam ne güneşli geceydi, eyvah, o da leyli matem oldu. Allah için ey Nebi Masum,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 her butlandan sonra adeta rahmeti sonsuz seni bir kez daha bize iade ederdi de, duyardık bütün benliğimizle sesini, soluğunu, ışığını, kokunu ve mesajının büyüleyen şivesini. Duyar ve sihirli bir balona binmiş gibi bir hamlede yer çekiminden kurtulur, ruhlarımızda sonsuza doğru bir hareket havası hissederdik. Böyle bir havanın sihriyle,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 Sen bizim için hem geçmiş, hem gelecek, hem de haldin. Zaman üstü ve büyüleyen öyle bir duruş vardı ki, nurunla her vakit içimizde gibiydin. Kendi ışık çağında durur, günümüzü kuşaklar, ileriye işaretlerde bulunur ve bütün zanlara kendini dinletir. Sinelerimiz o tahandı. Gönüllerimizde yaşar, bizi kendin gibi yaşatır, Herimizin kucaklarından daha sıcak o mübarek atmosferinde bizlere yumuşak yumuşak ninniler söylüyormuşçasına hafakanlarımızı dağıtır ve rahatlatırtın hepimiz. Çok defa manevi huzurunun cazibesine kendimizi salar ve ışığınla taşlandırdığın çağlarda dolaşır.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 Ne zaman gönüllerimizde seninle münasebete geçsek, birden adi ahval ve düşüncelerimizin üstünde, senin ahenkli, hülyalı ve aydınlık dünyanın türlenmeye başlar, Biz ve heyecanlarımızı şahlandıran o esrarlı hayat sergüzeştin, bizi olduğumuz yerden sana vasıl olacağımız şehraha ulaştırır, o yolla ta hak kapısının önüne götürür, bize mekan üstü teşrifat salonlarında,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 Senin göklere bağlı hayat sergüzeştinde kurtuk imanın yenilmez gücünü, Müslümanlığın kahramanlık olduğunu, doğruluğun paha biçilmez kıymetler ihtiva ettiğini, İffet ve ismetin meleklerinkine denk insan tabiatının bir buğdu haline geldiğini, Sendin gökler ötesi sırları, veralardan akıp gelen ışıkları,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 Sen arkandakilere mutluluklar vaat ediyor, onların ebedi saadet isteklerini cevaplıyordu. Onlar da daha aydınlık günlerin ile olduğu, olacağı mülahazasıyla her an daha da şahlanıyor ve senin arkanda bulunma sevinciyle adeta yeni bir asrı saadet yaşıyorlardı. Biz insanlar ta yaratılırken aciz, fakir, ihtiyaç içinde ve bir sürü beklentinin çocukları olarak yaratılmıştık.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 Dün sen içimizdeydin ve günlerimiz gündü. O aydınlık tamamen yok olmasa da, bugün büyük ölçüde renk attı ve soldu. Hüznümüz Yakup'un hüznüne denk, ümit de onunki kadar. Hepimiz çok yakın bir gelecekte, yeniden ufkumuzda tulu edeceğin o aydınlık günlerin hülyalarıyla yaşıyor, bize vaat edilen avdetinin heyecanıyla sabahlıyor ve akşamlıyoruz. Biladetin, her sene bize bunları çağrıştırıyor. Biz de kase kase ümitten iksirler içmiş gibi oluyor ve seni bu çağın insanlarına bahşet rahmeti sonsuza nasıl şükredeceğimizi bilemiyoruz. Yakın keşe senden kopup ayrılanların çoğu zayi olup gitti. Gidenler kendilerine yazıklar etti. Hepimizin belli ölçüde bir kopukluk yaşadığı muhakkaktı.